Gezegenin Geleceği Günlük Çevre ve Ekoloji Haberleri Hazırlayan Resul'an Uygar Özesmi Sadece bugünkü değil, gelecekteki yaşamımızı da iyileştiren teknolojiler üreten Boş, Gezegenin Geleceği programını sunuyor. Boş, Yaşam İçin Teknoloji Merhaba, Türkiye Büyük Millet Meclisi İklim Araştırma Komisyonu iklim değişikliğiyle mücadelede günlük hayatı da kapsayan önerilerde bulunurken su tasarrufu için klozetlerin çift su hazine tasarlanmasını önerdi. Milliyetten Önder Yılmaz'ın haberine göre Türkiye Büyük Millet Meclisi İklim Araştırma Komisyonu'nun tamamladığı rapordaki tespit, tavsiye ve öneriler özetle şöyle. Evde kullanımda su tüketimini azaltıcı tedbirler, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında değerlendirilmeli, tasarruflu su tüketimi konusunda eğitim verilmeli. Eller sabunlandıktan sonra musluğu kapalı tutmalı, dişleri fırçalarken, tıraş olurken musluğun kapalı tutulmasına azami özen gösterilmeli. Çamaşır ve bulaşık makineleri dolu ya da doluya yakın çalıştırılarak önemli su tasarrufu sağlanabilir. Klozetler su tasarrufu açısından çift su hazine olarak tasarlanmalı. Yerleşim yerlerinde yağmur sularından ve gri su kullanımından istifade edilmemekte, yeşil alanlar içme suyu ile sulanmakta, yeşil alanların sulanması için evlerin çatılarından ve satıhtan gelen yağış suları sarnıçlarda toplanarak kullanıma sunulmalı. Yeni yapılacak binaların mimari projelerinde özellikle villa veya az katlı bahçeli konutların çatı ve teraslarına düşecek yağmur sularını dairelerin tuvalet sifonlarına aktaracak biriktirme tankları tasarlanmalı. Bu tankların imalatından sonra konutlarda şebeke, içme-kullanma suyundan tasarrufa gidilebilir. Zirai ilaç bayileri tarafından çiftçilere satılan her türlü ilaç ve gübre ambalajının çevreye atılmasının ve bu yolla sürdürülebilir tarım için Gerekli olan toprak, su ve çevre kirliliğini önlemek maksadıyla depozito uygulanmasına geçilmeli. Kutu ya da paket başına %10 ila 20 gibi bir oran demiş. Bunları hiç kullanmasak gerçi daha iyi olacak. Türkiye'de endüstriyel simbiyoz yani sanayiler arasındaki e, birbirinin atığının diğerinin ham maddesi olarak kullanılması araştırılmalı. Alternatif yakıtlar ve ikincil ham madde kullanımı gibi döngüsel iş modelleri geliştirecek. ARGE faaliyetleri desteklenmeli. Tek kullanımlık ürünlerin kullanımının mümkün olan yerlerde aşamalı olarak yasaklanması ve yerlerini çoklu kullanıma uygun dayanıklı ürünlerin alması için çalışmalar yapılmalı. Atıkların önlenmesi ve azaltılması, geri dönüşüm miktarlarının arttırılması için kurumlar arası işbirliği arttırılmalı. Çok güzel öneriler ancak tabii Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bunları önermesini değil acilen yasalaştırmasını ve politikaya yansımasını sağlamasını bekliyoruz. Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından hazırlanan iklim değişiklikleriyle karşı karşıya kalan Akdeniz bağlarının biyolojik yönetimi ve korunması için ekolojik araştırma başlıklı projeyle Akdeniz'e kıyısı olan 5 ülkeden bilim insanları iklim krizinin üzüm bağları üzerindeki etkilerini ve ekolojik çözüm yollarını araştıracak. Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre yaklaşık 3 yıl sürecek proje Türkiye, Portekiz, İtalya, Fransa ve Fas'taki üniversitelerden akademisyenler var, ziraat mühendisleri var. Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Akay Ünal, kuraklığa dayanıklı üzüm çeşitleri geliştirmeye odaklandıklarını, sıcaklık etkisiyle bağların yayılım alanlarının yeniden belirlenmesini çalıştıklarını belirtti. Ünal, üzümün geleceği açısından önemli sonuçlar elde etmeyi beklediklerini belirtti. Marmara bölgesinin en büyük Türkiye'nin ise 5. büyük doğal gölü 297 km karelik İznik gölünde küresel ısınma kaynaklı mevsimsel kuraklık yaşanıyor denmiş. Tabi sadece bu değil kuraklığın öte yandan aynı zamanda bölgedeki tarım araziler içinde su kaynağı olduğunu hatırlatıyor yöre halkı. Olayı sırf iklim değişikliğine yüklemeyin diyor bilinçsiz sulamaya dikkat çekiyor. Köylere kurulan göletlerin de İznik Gölü'nü besleyen su kaynaklarına zarar verdiğini belirtiyorlar. Sanayide kullanılması için çekilen suyun da göldeki çekilmelere neden olduğu iddia ediliyor. İznik Gölü'ndeki çekilme özellikle Çakırca mahallesinde net bir şekilde görülüyor. Balıkçı kayıklarının karaya oturduğu mahallenin kıyı bölgelerinde ayrıca adacıklar oluştu. İznik Gölü'yle beraber aynı su çekilmesi sadece iklim değişikliğiyle değil hatalı su ve tarım politikaları nedeniyle de görünüyor. Tuz Gölü ve son olarak NASA görüntülerinde yıllardır su tutmadığı ortaya çıktı. Van Gölü'nde ise çekilme, yerel halkı hayretler ve isyan içinde bırakıyor. Rusya, Türkiye'den ve İran'dan 33 şirketin ürünlerinde fazla miktarda pestisit bulunması nedeniyle limon, mandalina, biber, üzüm ve narın dahil olduğu meyvelerin ithalatını askıya aldı. Rusya'ya Türkiye menşeili yaklaşık 60 bin ton üzüm, Ve 10.000 tondan fazla narın sokulmasına izin verilmedi. Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu, Rospotrobednazor, 27 Ekim 7 Aralık tarihlerinde Rusya ve İran'dan 33 üreticinin getirdiği 6 çeşit üründe izin verilen miktardan fazla 12 tür pestisit bulunduğunu açıkladı. Bu pestisit türlerinin 10'unun Rusya'da kullanımına izin verilmiyor. Rusya Gıda Birliği rus Potrosoyuz Başkanı Dmitri Leonov ise Türkiye ve İran'dan üreticiler düzelmezse sevkiyatlarındaki düşüşü başka ülkelerdeki üreticilerden telafi edebiliriz dedi. Leonov Ekim 2021'de Türkiye'nin Rusya'dan en fazla mandarina, limon, üzüm ve bibere sevkiyat gerçekleştiren ülke olduğunu açıklarken nar sevkiyatında da ikinci sırada yer aldığını belirtti.